ve dalale, ve en son geçen haftaki dersimizde arkadaşlar Habeşistan'a hicret meselesini anlattık. Habeşistan'a hicret meselesinden sonra hatırlatma babından en önemli not olarak neyi çıkarmıştık? İslami hareket, İslami davet bir toplumda eğer sıkışırsa, tehlikelere maruz kalırsa, yeryüzünün başka bir parçasına bazı elemanlarını göndererek, Hareketin devam etmesini ne yapabilir? Sağlayabilir. Peygamber ve Vesselam'ın yaptığı gibi. Ve yine orada demiştik en önemli nokta, İslami hareket hiçbir zaman tavizlerle değil neylerle? Azimetlerle ayakta durur. Cafer'in, Cafer İbni Ebu Talib'in anhu Necaşi'nin karşısında İslam'ı tevhidi haykırması, Hazreti İsa hakkındaki itikatlarını hiç çekinmeden söylemesi ve Necaşi'nin kalbini yumuşayıp onlara orayı vatan haline getirmesi. Demiştik bu da bize neyi gösteriyor? Bu din e, dini tahrif edenlerle veya dinden taviz verenlerle beraber değil de bu din azimete yapışan insanlarla ayakta durur. Daha sonra inşallah bugün arkadaşlar Amr İbni As ve yanındaki arkadaşı Habeşistan'dan dönünce elleri boş bir şekilde sahabeyi geri getiremeyince tabi Müslümanlara karşı ve Resulullah'a karşı kinleri ve öfkeleri daha fazla artmıştı. Hatta e, şöyle bir insan hali tasur edelim. Yani hem korku içerisindedir. Ciddi manada korkuyor çünkü başka bir ülkenin kralı artık Müslümanlara destek veriyor. Hem de bunun yanında döndükleri zaman işte Necaşi onları kendi yanından kovmuştur. Zelil olmuşlardı Ve Mekke'ye geldikleri zaman hem o korku hem o kin, öfke ikisi bir arada birleşince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı işkenceleri ve eziyetleri daha fazla atmaya başladı. Yani önceki zikretmiş olduğumuz olaylardan çok daha fazla şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaya başladılar. Hatta örnek olsun diye Habeşistan'a hicretten sonra Ebu Leib'in oğlu Uteybe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasını eline dolaştırdıktan sonra iyice sıktıktan sonra Peygamberimizin yüzüne tükürüyor mübarek yüzüne. Ve diyor ki ben ve necm inkar ediyorum. Ben yani ayet-i kerimeyi söylüyor ben bunu inkar ediyorum diyor. Cebrail'i inkar ettiğini söylüyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam artık onun elinden kurtulamayınca normalden lanet okumayan, ben dua etmeyen peygamber o kadar sıkılıyor ki Aleyhisselatu vesselam diyor ki Allahummesallit aleyhi kelbemi kelabike. Allah'ım diyor onun üzerine köpeklerinden bir köpek musallat et diye. Ve ebul e bin oğlu zaten Şam'a giderken kervanla yolda peygamberimizin duası yerine geliyor. Aslan o kadar oğlunun içerisine gelip sadece onun kafasını ezdikten sonra ısırdıktan sonra çekiyor gidiyor. Aynı şekilde Ebu Cehil'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saldırıları artıyor. İşte bu dönemde yani Peygamber Müşriklerin iyice kızgınlaştığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saldırdığı ve artık Müşrikler Ebu Talib'i de görmemezlikten geliyorlardı. Çünkü Ebu Talib onlara demişti ki, kaç defa Ebu Talib'le konuştular, defalarca geldiler. Ebu Talib yine Peygamber'e destek verince artık onu da görmemezlikten geliyorlardı. Tam işte bu dönemde Müslümanlar böyle bir sıkıntı içerisindeyken, Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara bir zafer diyebileceğimiz, ...bir güzellik ihsan eyledi. O da ne arkadaşlar? Hazreti Ömer ile Hazreti Hamza'nın Müslüman olması. Hazreti Ömer ile Hazreti Hamza'nın Müslüman olması. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması... ...biliyorsunuz Hazreti Hamza sürekli... Ay, ...ayın belli zamanlarında... ...avlanmak için Mekke'nin dışına çıkıyor. Kölde aslan avına... ...veyahut da yırtıcı hayvan avına çıkıyor. Daha sonra döndüğü zaman da... ...gelip Kabe'yi tavaf edip... ...orada insanlara av maceralarını anlatıyor... Mekke'nin tanınmış gençlerinden cesaretiyle bilinen bir insan. Tabi yine dedik bu dönemde Ebu Cehil'in peygamber aleyhissalatü vesselam'a saldırıları bayağı fazlalaşmıştı. Hamza yine bir gün döndüğü zaman Müslümanlardan bir kadın Hamza'yı durduruyor. Oraya gitmeden önce diyor senin haberin var mı işte senin yeğenine veya işte senin e, size emanete ne yapıldığını biliyor musun sen? O da ne oldu diyor. Ebu Cehil diyor onu insanların içinde yerdi, ona hakaret etti ve onun kafasını yardı diye. Hazreti Hamza'ya söylüyor. Kimse gördü mü bunu diyor Hazreti Hamza. da diyor ki evet bütün insanlar gördü. Yine geliyor. Kabe'yi tavaf ediyor. Ebu Ceylin yanına geliyor. İki tane rivayet var. Birinde kulak memesini yaracak şekilde okuyla direkt kafasına vuruyor. Birinde ise direkt kafasına vuruyor Ebu Ceylin. Ebu Ceylin kafasını yarıyor. Tabi insanlar ayaklanınca Hazreti Hamza'ya saldırmak için. Çünkü Ebu Ceyl o günkü Mekke cahiliye toplumunun başbakanı korumunda bir insandı. Onun kabilesi Ayağıya kalkınca saldırmak için. Karışmayın diyor. Ben onun gerçekten akrabasına, onun yeğenine hakaretler ettim. Diyor. Ona karışmayın. Tabi Hz. Hamza burada istemeyerek ağzından bir kelime çıkıyor. Ben diyor ki, ben de Muhammed'in dininin üzerindeyim. Ne yapacaksan bana yap diyor. Sonra gelip bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama zikrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona dua edince Allah kalbini artık İslam'a açıyor. Yani belki bir an elimde olmadan ağzından çıkan bir kelime. daha işte... Şehitlerin Efendisi olacak seviyeye kadar onu getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Tabii bu nübüvvetin 6. yılında yani. Peygamberimize vahiy geldikten 6 yıl sonra bu olay gerçekleşiyor. Tabi Hamza'nın Müslüman olması arkadaşlar, Müslümanlar için çok büyük bir zafer değil. Yani artık Mekke'de onların da içinde kuvvetli, güçlü, hatta Ebu Cehil'in dahi kendisinden korktuğu bir insan, Müslümanların içerisinde yer almıştı. İşte tam bu dönemde, Allah subhanehu ve teala peygamber aleyhissalatü vesselam'ın duasına icabet ediyor. İkinci bir insan daha ne oluyor? İkinci bir insan daha Müslüman oluyor. İmam Tirmizi'nin bir de Taberi'nin rivayet etmiş oldukları hadiste peygamberimiz diyor ki Allah'ım Allah İslam'ı sana en sevimli olan iki adamdan biriyle izzetli kıl diyor. Ömer bin i Khattab, Hazreti Ömer bir de Ebu Cehil veyahut da. Çünkü ikisi de Mekke'de Ebu Cehil başbakan korumunda Hazreti Ömer dişleri Bakanı konumunda ve ikisinin de yaptırım gücü var. Mekke toplumunun değişikliklerinde, kanun yapmadan, Mekke toplumunun gidişatında söz sahibi olan insanlar. Peygamberimiz bunlardan herhangi birinin iman etmesini Allah subhanahu talep ediyor. Tabi Allah hangisine bunu nasip ediyor? Hidayet Allah'ın elinde olduğu için. Allah bunu Hazreti Ömer'e nasip ediyor. E, siyer kitaplarına baktığımız zaman arkadaşlar hadis kitaplarıyla siyer kitaplarında Hz. Ömer'in Müslüman oluşu birbirinden farklı geliyor. Yani hadis kitaplarında mesela İmam Bukhari farklı şeyler zikrediyor. Hz. Ömer'in Müslüman oluşuna dair. İbni Hişam çok daha farklı şeyler zikrediyor. Hz. Ömer'in Müslüman oluşuna dair. Normalde Hz. Ömer'in kendi dilinden Hz. Ömer diyor ki ben Kabe'nin örtüsünün altında yine bir gece beklerken Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi namaz kıldı geceleyin. Ve Peygamberimiz kısa surelerden El-Hakka ile başlıyor okumaya. Hz. Ömer de dinliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Tabi diyor ben kendi kendime dedim ki ya bu çok düzenli bir söz kafiyeli. Olsa o kısa sürelerde uyum olduğundan dolayı olsa olsa dedim diyor bu şiir sözüdür. Tam o sürede Hakkat Suresinde allah Teala diyor ya, o şairin sözü değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayeti okuyor. Diyor ben dedim bu benim bunu düşündüğümü bildiğine göre bu kahindir o zaman. Diyor o zaman da dedi ki şeydir bu kahinin sözü de değildir. O alemlerin Rabbinindir diye bir kitaptır diye. Orada işte Hazreti Ömer diyor kalbi. İslam benim kalbimde yer etti. Fakat Müslüman oldum demiyor. Yani İslam onun kalbinde ne yapıyor? İslam onun kalbinde yer ediyor. Yine halkın arasında ve siyer kitaplarında en meşhur olan rivayet Hazreti Ömer kılıcını kuşanmış bir vaziyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye niyetlenirken yolda Müslümanlardan biri onu görüyor. Sırf Ömer'i engelleyip Peygamber'e haber vermek için diyor ki gitsen kendi kardeşinle eniştene bak. Onlar da Müslüman oldular. Yani sen hani Muhammed diyorsun da senin kendi yakınlarından dinini değiştirenler var. Hazreti Ömer de tabi eve doğru geliyor. Eve gelince sesler duyuyor. Çünkü kız kardeşi eniştesi ve Habbab beraber Kur'an okuyorlar sahifeden. Tabi Ömer'in sesini duyunca Habbab'ı saklıyorlar hemen. Ömer içeriye giriyor, o okuduğunuz nedir diyor. İşte bir şey okumuyoruz diyor. Ömer ben duydum diyor. Eniştesi diyor ki Duydum ki siz dininizi değiştirmişsiniz Bakın bu cümleye iyi dikkat edelim Siz dininizi değiştirmişsiniz diyor Dinden çıkmışsınız O da diyor ki ey Ömer diyor olur ki Din yani hak olan şey senin dininde değil de başkalarının dinindedir Diyor Hazreti Ömer de ona ne yapıyor orada arkadaşlar Bir tokat atıyor tabi Şiddetli bir yarık açınca kız kardeşi de Kendi eşini kurtarmak için Hazreti Ömer'e doğru geliyor Ona da vuruyor öfkeyle tabi o da yaralanınca tabi Hazreti Ömer biraz ne kadar da şiddetli olsa kendi kız kardeşi olunca yüzünde kan görünce ister kalbi yumuşuyor. İşte o sırada o kadın birden haykırıyor. Vallahi diyor ben şahadet ediyorum ki Allah birdir, Muhammed onun Resulü'dür. Ne yapacaksan sayap diyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de diyor ki bana o kitabı getirin. Okuduğunuz şeyi getirin ben ona bakayım diyor. Tabi Habbat bunu duyunca Ömer'in yumuşadığını anlıyor. Saklandığı yerden çıkıyor. Geliyor tabi kardeşi diyor ki sen necissin. Yani sen bu Kur'an okuyamazsın. Gidip gusül al alman lazım. Çünkü diyorlar yeme suhu illemu harun. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Diyor. Hazreti Ömer'e gusül aldırdıktan sonra Hazreti Ömer okuyor, Taha suresini okuyor biliyorsunuz. Nereye kadar okuyor en sonunda? İnneni ana Allahu la ilahe illa ana Ben tek olan Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O zaman bana ibadet edin. Eğer tek olan Allah bensem. Tabi şimdi Ömer Arap olduğundan dolayı, tabi bu kısa'nın sahihliğini anlatacağız. Sahih midir, zayıf mıdır? Ömer Arap olduğundan dolayı çok güzel anlıyordu. La ilahe ne demek olduğunu. Ve la ilahe hemen ardından fe'abudni demesi. Sadece bana ibadet et demesi. Bunu da açık, iyice açıklayıp bu ve benim içinde bir de ayrıyeten namaz kıl demesi. Ömer orada hemen tabi bağlantıyı kurdu. Yaratan, rızık veren. Oysa ibadeti hak eden ne nedir? O'dur. Yani bizim onun dışında saptıklarımız batıldır diye. Beni Muhammed'e götürün dedi. Tabi Resulullah'ın yanına gelince kılıcını kuşanmış bir vaziyette. Sahabenin, Resulullah darlılarkamda darlılarkamı anlatmıştık yerini, safada gizli bir yerde, öyle değil mi? Ee, sahabe diyor ki, ya Ömer geldi, kılıcını kuşanmış bir vaziyette diyor. Ha, sahabeler biraz korkuyorlar tabi. Hazreti Hamza diyor ki açın kapıyı diyor. Hayır için gelmişse hayır bulur. Şer için gelmişse bizden şer bulur diyor. Ömer de geliyor kelime-i şehadeti getiriyor. İşte rivayetin en sonunda diyor Müslümanlar öyle bir tekbir getirdiler ki tam mescidin yanından ne oldu? Tam mescidin yanından Ömer'in sesi duyuldu. Ta bu rivayeti arkadaşlar İmam Hüthemi Mecmu'l-Zevâid'de diyor ki bunu Bezzar rivayet ediyor. Senetten bir ravi alıyor. Diyor ki bu nedir? Bir ravi. Biliyorsunuz senet neydi arkadaşlar? Raviler silsilesi. Ravilerin rivayet edenlerin birbirine haberi verenlerin silsilesi. Bir zayıf ravi var diyor. E bir kıssanın sahih olabilmesi için ne öğreniyoruz biz hadis ilminde? Bütün ravideki senetlerin sıhhat şartlarını kendilerinde bulundurması lazım. Ayrıca bunun dışında arkadaşlar Hafız İbni Hacer'in de zayıf dediği bir ne var? Zayıf dediği bir ravi var. Yani iki ravi senette ne problemli? İlim ehlinin zayıf dediği insanlar. Ama tabi alimler neden bunu kitaplarına almışlar? Mustalah okuyanlar bilirler. Çünkü bir kısa eğer şöhret bulmuşsa meşhur olan alimlerin arasında Demek ki bunun senedir kabul edilmiştir. Onların yanında diye böyle bir görüş var hadisçilerin yanında. allah Alem bu baptan ne yapmışlardır? Kitaplarına almışlardır. Bazı alimlere göre arkadaşlar, bir, Hazreti Ömer'in işitmiş olduğu Kur'an. iki Hazreti Ömer'in o Müslümanlarda görmüş olduğu sabır. Hatta hatırlıyorsanız Müslümanlara yapılan işkenceleri anlatırken, cariyesini her gün Hazreti Ömer döverdi, döverdi, döverdi ta bayıltana kadar onun adına derdi ki senin benden kurtuluşun yok. O da ne diyordu Ömer'e? Vallahi Rabbim de sana aynısını yapacak. Sana böyle azap edecek, edecek, edecek. Sen de ondan neyin olmayacak, kurtuluşun olmayacak. Aynı şekilde kardeşinin eğer kıssa sahihse tabii. tabi kardeşinde görmüş olduğu sebat ve öbür taraftan cahiliyenin kendisine kalan cahiliye fikirleri yani babalara tabi olma taklid etme bunların sebatı. Ömer zaten gidip geliyordu bu iki fikir arasında. Peygamberimiz de dua edince. O da Allah subhanahu ve hidayeti onun için isteyince Hazreti Ömer ne oldu? Hazreti Ömer Müslüman oldu. Bunun dışında başka kısalar da anlatıyorlar arkadaşlar. Hazreti Ömer'in bir kahinle konuşması ve benzeri kısalar Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna dair. Tabi ben meşhur olanlarını ne yaptım? Zikrettim. Peki arkadaşlar Ömerle dedi ki? Hazreti Ömer'le Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu Müslümanlar için bir zafer mesabesindeydi. Peki neydi bu zafer? Yani Mesela ne değişti Mekke'de? Mesela misal olarak İbni Abbas diyor ki bir gün Ömer'e sordum Seni niye Faruk diye isimlendirdiler Yani Faruk demek biliyorsunuz Ona peygamber Faruk diyordu Sana neden Faruk dediler dedim diyor Diyor bana dedi ki Ben Müslüman olduğum zaman peygamberimize dedim ki Ya Resulallah biz hak üzerine değil miyiz Ölsek de kalsar da Hak üzerine olan biz değil miyiz Evet dedi Onlar ölse de kalsa da müşrikler Batır üzerine olan onlar değil mi Onlardır dedi O zaman niye gizleniyoruz ya Resulallah dedi. Vallahi çıkacağız dedim diyor Hazreti Ömer. Ve Hakk'a aykıracağız diye. iki saf yaptık diyor. Bir safın başına ben geçtim, bir safın başına Hamza geçti. Yani iki tane işte Mekke'de tanınmış cengaver, Biri bir safa geçiyor, biri bir safa geçiyor. Ve Kabe'nin yanına gittik diyor. Orada sesli bir şekilde dinimizi ne yaptık? Dinimizi haykırdır. Bundan sonra diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bana neredir? Faruk dedi. Tabi hatırlatma amaçlı söylüyorum. Biliyorsunuz Nisa suresindeki tagut ayetinde bazı alimler bu olaydan sonra münafığın kafasını vurduktan sonra Hazreti Ömer'e Faruk denediğini Söyleyenler de var Hazreti Süheyb diyor arkadaşlar Ömer Müslüman olduğu zaman diyor din açığa çıktı Din yayıldı Biz Kabe'nin yanında namaz kıldık ve Kabe'nin etrafında Artık böyle diyor biz de halkalar kurup Müslümanlarla beraber Kabe'nin etrafında Oturuyorduk diyor Bukhari'de İbn Mesud diyor Vallahi diyor Ömer Müslüman olduğu günden beri biz izzetli olanlarız diyor Ömer Müslüman olduğu günden beri neyiz biz Ömer Müslüman olduğu günden beri biz izzetli olanlarız diye Söylüyorlar. İşte bunlar arkadaşlar, bir tarafta Hamza tanınmış Cengaver, öbür tarafta Ömer Müslüman olunca bunlar ne oldular tabii ki İslam'a artık İslam yeni bir merhaleye girmiş oldu. Yani artık Müslümanlar çekinmiyorlar, kabeyi yanında namaz kılıyorlar, kabeyi yanında dinlerini haykırıyorlar, insanlara anlatıyorlardı. Hazreti Ömer tabii Müslüman olunca diyor ki ben dedi kendi anlatıyor. Ben dedim, bütün Müslümanlar Müslüman olunca eziyet görüyorlar. Kimse bana bir şey yapmıyor. Gittim diyor abucayın kapısını çaldım. Ey Ebu Cehil dedim diyor. Ben Müslüman oldum. Önce diyor bana dedi ki hoş geldin. Seni getirene ve sana güzellikler olsun diye dua etti diyor. Diyor dedim ki ben Muhammed'e iman ettim ve onu doğruladım. Allah'u ve maci tebih diyor şey Ebu Cehil ona. Allah seni de senin getirdiğin haberi de rezil etsin diye şeye, Hazreti Ömer'e söyleniyor. Gittim diyor dayımın yanına onun kapısını çaldım. Dedim ki bak ben Müslüman oldum. Dayısı da böyle toplumda tanınmış bir insan. O da diyor bir şey yapmadı. Kapıyı yüzüme kapattı içeriye gitti diyor gittim diyor sordum Mekke'nin en dedikoducu insanı kimdir Cemil İbni Muammer de diyor gittim diyor dedim ki ey Cemil ben Müslüman oldum Şeyi anlatıyor müşriye söylüyor hiçbir şey demedi diyor önden yürüdü ben de arkasından gidiyorum diyor geldi Kabe'nin yanına var sesiyle vardı diyor Ömer dininden çıktı bakın bu kelimeye dikkat ederim. Ömer dininden çıktı diyor ben de arkasından dedim ki hayır vallahi ben dinden çıkmadım ben Allah'a iman ettim ve ona teslim oldum dedim diyor onlar da bana saldırdılar. Ta güneş tepemize gelene kadar birbirimizle savaştık diyor. Tabii Hz. Ömer'e bir şey yapamıyorlar. Sadece o onlara vuruyor, onlar ona vuruyorlar. Artık yorulunca herkes düşünce bir köşeye. Hz. Ömer diyor ki: "Wa <gülüyor> ahlifu billahi, لو كنا لو أن لو أن كنا 300, la teraknaha lakum veya teraktumuha lana." Allah'a yemin ediyorum ki biz 300'e ulaşırsak, yani hani ben tekim, size bunları yapıyorum. Biz 300'e ulaşırsak ya siz bu kâh bize terk edip gideceksiniz ya da biz de bu Mekke'yi bırakıp çekip gideceğiz. Yani aramızda bir savaş olacağını ne yapıyor? Hazreti Ömer onlara bildiriyor. Tabi arkadaşlar burada yani dedi ki işte e, anlattıklarımızdan da açığa çıkan ne? İşte din yepyeni bir boyuta giriyor. Artık Ebu Cehil hakaret edince kaçan Müslümanlar yok. Artık Müslümanlar gidip Safada işte Darül Erkam'da gizlenip kimsenin görmediği, herkesin uyuduğu vakitte o eve gitmiyorlar. Artık Müslümanlar müşriklerin, reislerinin oturduğu meclislere geliyorlar. Orada oturuyorlar. Onlarla beraber ne yapıyorlar? Tevhidden konuşuyorlar. Dinlerini anlatıyorlar. Peygamberin arkasında saf olup Kabe'nin yanında ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Şüphesiz bunlar hepsi Ebu Ceyl'e kafa tutmalar. Kur'an okumaları açıktan. Gösteriyor ki gerçekten din yepyeni bir boyuta girmiş oldu. Yani artık Eski gizleme dönemi bitti Davet zaten açığa vurulmuştu Biraz daha ne olmuş oldu biraz daha açığa çıkmış oldu Ve haberin dediği gibi artık Müslümanlar kendi izzetlerini Yavaş yavaş ne yaptılar yavaş yavaş hissettiler Böyle Hazreti Ömer ile Hamza'nın Müslüman olduğunu özetledikten sonra Kısaca her zaman yaptığımız gibi Şimdi soralım İslami hareketin veya bizlerin Hayatını peygamberin hayatına Menhecine göre düzenlemeye çalışan insanların Buradan alması gereken noktalar nelerdir Birinci nokta arkadaşlar, gördüğümüz gibi Hz. Ömer ve Hz. Hamza gibi insanların dine gerçekten çok büyük faydaları var. Yani bunlar veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasından biz bunu ne yapıyoruz anlıyoruz. İslam'ı Hamza ile Ömer ile veyahut da Ebu Cehil ile ne yap? Ebu Cehil ile aziz kıl diye. Demek ki gerçekten bazı insanların bugün özellikle İslam adına çalışanların, işte büyük insanları kazanmamız lazım, büyük insanlarla daha fazla ilgilenmemiz lazım, çünkü bunların İslam'a getirecekleri fayda daha büyüktür. Dedikleri söz doğrudur. Neden? Çünkü Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza İslami hareketin peygamber dönemindeki gidişatını değiştirmişlerdir. Merhale değiştirmişlerdir. Peki problem nerededir arkadaşlar? Bu sözleri buraya kadar doğru. Sadece daveti okumuş insanlara, toplumda parası olan insanlara veya da toplumda siyasi bir otoritesi olan insanlara özel kılmaları ve sadece bunlarla ilgilenmeleri nedir? İşte işin hata yönü burasıdır. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlara dua etmiştir. Fakat hiçbir şekilde ne yapmamıştır arkadaşlar? Fakirleri, köleleri bir kenara bırakıp sadece bunlarla ne yapmamıştır? İlgilenmemiştir. Ve Peygamberin asıl kadrosu ana taşı olan insanlar toplumun neyi olan insanlardı? Zayıf olan insanlarıydı. İşte hatta Peygamberimiz bir gün Mekke'nin müşrikleriyle konuşurken biliyorsunuz İbn-i e, İbn Mektum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor kör olan sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hani, bu zaten benden en diyor şu müşriklerin büyükleriyle konuşayım ki belki onları imana getiririm diye orada Allah Subhanahu Aleyhi Vesselam hangi ayetini diyor arkadaşlar <gülüyor> Peygamber yüzünü ekşitti ve döndü ona kim geldiği zaman ona kör olan sahabe geldiği zaman diyerek Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı hitap ediyor orada Allah Subhanahu Aleyhi Buradan biz neyi anlıyoruz? Demek ki başlangıç olarak gerçekten toplumda parasıyla, malıyla, siyasi otoritesiyle yer sahibi olmuş insanların İslami harekete faydası çok büyüktür. Yalnız bu demek değildir ki bazıları çünkü bu kısayla delil alıyorlar peygamberimizin duasıyla sadece bir dini veya o da davetimizi paralı insanlara, okumuş insanlara, üniversite öğrencilerine kılacağız demek değildir. Bunun yanında bizim davetimiz kime de açık olmalıdır? Cihan şumul bir davet olmalıdır. Halka da açık bir davet olmalıdır. Öyle değil mi? قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ De ki ay insanlar ben sizin hepinize beraber ne yaptım? Hepinize beraber gönderildim. Yani İslam'ı bir zümreye has kılıp bir zümreye has kılmamak İslam'da nedir? Yoktur. Bundan daha beteli arkadaşlar yine bazı insanlar İslam adına çalıştığını iddia eden insanlar Hz. Ömer ve Hz. Abbas, Hz. Ömer ve Hz. Hamza'ya Peygamberimizin olan ilgisi ve duasını delil alaraktan ne diyorlar? Bu insanları dine çağırmamız lazım diyorlar. Yani bunların faydası var. Buraya kadar doğru. Daha bundan sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? Dini bu tür insanların heva hevesine göre bunlara anlatıyorlar. Buna göre bu insanları dine çağırmaya çalışıyorlar. Biz daha önce de bu Hazreti Ömer'in kıssasını anlatırken Hazreti Ömer'in kardeşi İbni İshak'ın rivayetinde Hazreti Ömer'e diyor ki Allah'a iman edeceksin diyor ondan sonra kelime-i şehadet getireceksin yani peygambere iman edeceksin latı ve uzdayı ne yapacaksın? inkar edeceksin diyor ve biz hatırlarsanız ilk Müslümanlar silsilesini anlatırken bu Bekir'den başlamak üzere peygamber hepsine daveti sunarken orada hepsini yeriyle anlatmıştık peygamberimiz onlara ne diyordu ilk başta Allah'a iman edeceksiniz tavukları inkar edeceksiniz yani putları inkar edeceksiniz babalarınızın dininin sapık olduğunu kabul edeceksiniz ki bu dine girmiş olasınız yani bir insanın yeri mekanı kadar büyük olursa olsun, İslam'a getireceği fayda ne kadar büyük olursa olsun ne yapılamaz arkadaşlar? İslam'a girsin diye din ona tahrif edilemez. Veya onu kazanmak için dinin bir kısmını ona sunup da bir kısmını sunmamak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinde ne değildir? Yoktur. Bilakis bu dinin esasları vardır. Herkese bu dinin esasları eşittir. Kim olursa olsun ona ne yapılır? Ona ilk başta bu sunulur. Hatta düşünseniz Mekke toplumuna en ağır gelen şey Latı ve Uzayı inkar etmekti. Mekke toplumuna en ağır gelen şey ölelim babalarının yolunu sapkılık olduğunu söylemekti. Bunlar rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara hiçbir zaman dini tahrif edemedi. Zaten böyle tahrif etmedi. Zaten böyle bir yetkisi de yoktu. Çünkü Allah ne diyordu peygambere? Belliq ma unzile ileyke min rabbike Ey Muhammed Rabbinden sana indirilen insanlara ulaştır. Sadece. Yani fe me aleyke bela Senin üzerine düşen nedir? Senin üzerine düşen sadece ulaştırmadır. Bugün biz Müslümanlar da davet ederken, davetçiler olarak insanlardan belki bazılarına rağbet edebiliriz Müslümanlara faydası varsa. Ama bu asla ve asla demek değildir ki biz daveti sadece onlara katkılacağız Yani okumuş kesime, paralı kesime sadece onlara yöneleceğiz, halka bırakacağız. İki, onları çekmek için İslam'da onların heva ve hevesine uygun gelen şeyleri anlatacağız. Yani okuyan adama ilmin faziletini, ilerlemenin faziletini, siyasetçi adama siyasetli İslam'ın siyaset olduğunu, maslahatı gözeterek hükümleri indirdiğini. Böyle bir şey İslam'da ne değildir? Yoktur. İslam'ın ana e, usulleri vardır. İlk başta insanlara ne yapılır? Bunlar anlatılır. ikinci nokta arkadaşlar anlattığımız kısada. Biz davetçiler için ve İslam'ı hareket için çok güzel ne var? Çok güzel bir nokta var. Hidayetin Allah'ın elinde olduğuna dair. Biliyorsunuz sahabelerin hanımlarından biri bugün bir eşiyle konuşurken Ömer hakkında konuşuyorlar. Diyor ki Ömer bize bugünlerde çok nazik davranıyor. Yani Hazreti Ömer'in Artık İslam'la cahiliye arasında gidip geldiği zamanlar karışmıyor fazla millete. O da diyor ki ne kadar yumuşarsa yumuşatın Ömer'in eşeği Müslüman olabilir. Ama Ömer ne olmaz? Ömer Müslüman olmaz. Neden? Çünkü Müslümanlar ondan o kadar büyük eziyetler görmüşlerdi ki ne yapmışlardı? artık? Onun Müslüman olmayacağını düşünüyorlardı. Belki de burada Allah daha yeni yetişen İslam toplumuna bir şey gösterdi. Yani siz ne yaparsanız yapın elinizden gelen, her yere bütün geleni sarf ederseniz de Hidayet kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Yeh men yaşa ve yudillü men yaşa. İstediğini hidayete getirir, istediğine de ne yapır, istediğini de saptır diye Allah subhane ve teala ne yapıyordu? Allah subhane ve teala onlara bunu göstermiş oldu. O zaman şunu bilmek lazım. Ne kadar dini insanların heva ve hevesine uydurursak uyduralım. Ne kadar maslahat adı altında peygamberin getirmiş olduğu dini saptırırsak saptıralım. Hidayet Allah subhane ve teala'nın elindedir. Hidayeti verdi mi Allah subhane ve teala veriyor. Yok eğer vermedi mi? Ne diyor Allah Peygamberle Aleyhissalatu Vesselam'a? "Velau shaa rabuk laamen min til ard kulluhum jami'a. E fe anta takrahu en-naas hatta yakunu mu'minin? E ya'tini rabbini isteydeyi Muhammed yer ve gökteki herkes Müslüman olurdu. Sen mi insanları diyor zorla Müslüman yapacaksın? Sen mi insanları zorla imana sokacaksın?" diye Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan bunu ne yapıyor? Nef ediyor. Yine Buhari'de biliyorsunuz amcası vefat ettiğinde Peygamberimiz onun Müslüman olmamışına üzülünce "İnneke le tenhî ve Allah yehdî Sen istediğini hidayet edemezsin ey Muhammed. Aleyhissalatu vesselam. Allah Subhanahu ve Teala istediğini ne yapar. Hidayet eder diye Allah Subhanahu ve, ve Hazreti Ömer'e söylüyordu. 3. noktamız arkadaşlar. Hazreti Cafer için söylediğimizi yine burada ne yapıyoruz? Yine burada tekrar ediyoruz. İnsanların dine girmesini sağlayacak olan, insanların bu dinin ilerlemesini sağlayacak olan Dinden taviz verip kafirlerdenmiş gibi görünme değil. Bilakis Allah'ın hakkı olan tevhidi her yerde ne yapmaktır? Haytılmaktır. Eğer anlattığımız ikinci kısa sahihse, ikinci kısa'ya göre Hz. Ömer'in kız kardeşinin dinindeki sebatı Hz. Ömer'in kalbini yumuşatmış, İslam'a girmesine ne olmuştur? Vesile olmuştur. Yok eğer birinci anlattığımız kısa ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çekinmeden Kabe'nin yanında Allah'ın ona indirdiğini sesli sesli okuması Ömer'in dine girmesine vesile olmuştur. İki şekilde de dine girmeye vesile olan nedir arkadaşlar insanların dine girmesine? İnsanların tavizler vermesi değil, insanların kafirlerdenmiş gibi görünmesi değil, onlarla beraber putlara secde etmesi değil. Bilakis nedir? Onlardan tamamen ayrılıp bu İslam'ın İslam toplumunun özellikleridir, bu da cahiliye toplumunun özellikleridir dermişçesine, İslam'ın bütün İslam'ın bütün yönleriyle ortaya koyan insanlar Mekke toplumunda ne yaptılar ister istemez etki ettiler. Hatta bir şu ne diyorlardı? Yani bunların dini hak olmasa bu kadar sebat ederler mi? Acaba bunların dini, inandıkları şey gerçek olmasa bunlar bu kadar sebat ederler mi diye müşriklerin kalbine ne olmuştu? Bu şekilde müşriklerin düşünceleri bu şekilde Müslümanlar hakkında değişmişti. Dördüncü nokta arkadaşlar dikkat ediyorsanız Hazreti Ömer İslam'dan önce çok sert bir insandı. Öyle değil mi? Herkesin kendisinden korktuğu, Müslümanlara bayağı eziyet eden bir insandır. Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer yine sert bir insan. Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer yine şiddetli bir insan, yine cesaretli bir insan. Dikkat edin, Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer'i olduğu gibi kabul ediyor. İbni Mesud gibi zayıf sahabeleri olduğu gibi kabul ediyor. Hazreti Ebu Bekir gibi Halim Selim deyimi yerindeyse dediğimiz fıtrattaki insanları olduğu gibi kabul ediyor. Yani Peygamberimiz bugün bizim yaptığımız gibi herhangi bir abinin veya herhangi bir cemaatin belirlemiş olduğu Müslüman tipe herkese illa bu tipe gireceksiniz demiyor. Herkesi olduğu gibi ne yapıyor? Herkesi olduğu gibi İslam'a kabul ediyor. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? İslam bu şekilde genel bir din oldu. Herkesi kabul etmesiyle tabi iki şart var burada. Bir, İslam'ın ana noktalarına ne kadar halim selim olursa olsun İslam'ın ana noktalarından taviz vermeyecek ne kadar cesur olursa, atılgan olursa olsun ne yapmayacak? İslam'ın aşırılık dediği şeyleri ne yapmayacaktır? Yapmayacaktır. Kimsenin hattına, hukukuna geçmeyecektir. Kimsenin malını yemeyecektir. Bu şekil olursa İslam nedir arkadaşlar? İslam herkesi kabul ediyor. Yani Habbat gibi Ömer'i gördüğünde perdenin arkasına saklananı da kabul ediyor. Öyle değil mi? Ömer gibi gidip Ebu Cehil'in kapısını şahan uyan ben Müslüman oldum diyeni sarmayınca gidip işte Mekke'nin en devri kolucu alamını da ben Müslüman oldum git duyur diyen insanları da kabul ediyor. Maalesef bugün İslami cemaatler veya İslam adına çalışan insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? A in, i̇mma bir abinin veya tarihte yaşamış olan bir alimin veya cemaatlerinin genel prensibine bağlı olarak Müslüman şakıs tipi oluşturmuşlar. İs İslam'a girmek isteyen veya tövbe etmek isteyen veya Müslümandır artık tövbe etmek istiyor, Allah'a yönelmek istiyor. İlla bu tipe gireceksin diyor adam. İlla sakalını kesip şöyle hafiften bir bıyık bırakacaksın. İlla ne yapacaksın? Enter bir görünümün olacak başkasına göre. İlla işte şöyle giyineceksin Bir başkası illa saçın şöyle olacak Saçın uzun sakalın uzun olacak İlla diye böyle insanlara Dinde olmayan Peygamberin insanlara sunmamış olduğu neleri getiriyorlar Arkadaşlar şartları getiriyorlar Bu şekilde belki maalesef birçok insan Bu tür sebeplerden dolayı ne yapmıyor İltizam etmiyor Tabi hidayet Allah'ın elindedir Fakat Allah kainataki her şeyi bir sebebe bağlamıştır Bu tür Kur'an ve sünnete dayanmayan sebeplerden de Herkes ne yapacaktır arkadaşlar sorumluluğu tutulacaktır kıyamet gününde. Yine başka bir nokta dikkatimizi çeken, yani İslami e, hareketler için veyahut da İslami çalışma gösteren insanlar için arkadaşlar. Ne noktasıdır? Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza İslam'a girdikten sonra dikkat ederseniz Müslümanlar artık yeni bir kuvvet kazandılar, anlattık zaten. Ve ne yaptılar bu şekilde? Artık dini açığa vurdular, öyle değil mi? Artık ibadetlerini açıktan yapmaya başladılar. Şimdi bu noktayı iyi anlayalım. Müslümanların İbadetlerini açıktan yapıyor olabilmesi Veya Müslümanların Dinlerini açığa vuruyor olabilmesi Müslümanların eylem Yapması gerektiğini göstermez hiçbir şekilde Ne demek istiyorum burada Yani Hazreti Ömer Müslüman oldu Hz Hamza Müslüman oldu Haykırdılar tevhidi caminin yanında namaz kılıyorlar Ama hiçbir şekilde putlarını Yapmadılar kırmadılar Veya cahiliye toplumunda hiçbir kanunu Değiştiremediler öyle değil mi Sadece elde etmiş oldukları ibadet hürriyetini ve davet hürriyetini ne yaptılar? Bunu kullandılar. Ellerinden geldiği kadar daveti hastadılar. Ama hiçbir şekilde ne yapmadılar arkadaşlar? Hiçbir şekilde İslam'a daha büyük zarar getirecek ilk etapta tabi. İslam'a daha büyük zarar getirecek şekilde ve Peygamberimizin izin vermediği konuda sadece böyle gençlik duygularına veyahut yeni İslam'a girmiş, girmiş olmanın verdiği hamas, hamasi duygularla bir yerlere ne yapmadılar? Bir yerlere saldırmadılar. Şimdi buradan neyi anlatmak istiyoruz? Bazen bazı gençlerimiz özellikle İslami hareketin içerisinde İslami hareket biraz rahatlık buldu mu? İslami hareket biraz böyle rahatladı mı? Maslahatı birbirinden ayıramayanlar, cihatta tecrübesi olmayanlar hemen İslami cemaatleri itham etmeye başlarlar. Ya işte güç buldunuz, kuvvet buldunuz, niye cihar etmiyorsunuz? Güç buldunuz, kuvvet buldunuz, niye kafirlere suikast yapmıyorsunuz? Güç buldunuz, kuvvet buldunuz, niye kabib, niye şefleri öldürmüyorsunuz? Gibisine Oysa bunu tespit edecek olan kimlerdir arkadaşlar? Bu iki merhale birbirinden ayrı merhalelerdir. Yani kişinin ibadet ve davet hürriyeti bulması ve kişinin eylem hürriyeti bulması. Artık saldırıya geçerek e, seviyeye gelmesi. Bunu belirleyecek olanlar cihat tecrübesi olan, cihat, mutlaka cihat tecrübesi olan ve ruhu şeriatın delilleriyle artık karışmış. Yani çok kaliteli, ayağı ilimde sağlamlaşmış. Peygamberin hayat metodunu, hareket metodunu çok güzel bilen alimler, bunu ne yapacaklardır bunu belirleyen insanlardırlar. Bu da bugün var elhamdülillah. Yani yeryüzünde Müslümanların şerefini ayakta tutan, Müslümanların namus bayrağını ayakta tutan, Müslümanların izzeti olan mücahit alimler dünyanın farklı farklı bölgelerinde bunu belirleyecek seviyede ne var insanlar var. O zaman bazı gençlerimizin belki dini olan hamasetlerinden, hamasetlerinden veya dini olan sevgilerinden dolayı bir cemaat hafif mı yerinden, biraz daha gördü gördümü veya biraz artık ibadetlerini açıktan yapıp davetini açıktan anlatmaya başladı mı? Hemen eylem talebinde bulunuyorlar. Yani neden dolayı artık kuvvetimiz var? Peygamberimiz bizden daha güçsüzdü, cihad etti, 300 kişiydi cihad etti gibi Müslümanların ne yapmaması lazım arkadaşlar? Bu tür hamasi olaylara, bu tür hamasi olaylara değil de Peygamberimizin hareket metoduna bakıp özellikle alimlere dayanaraktan ilerlemeleri lazımdır. Bu konuda hüküm belirleyecek olan alimler de kimlerdir? tabi yerinde oturan insanlar değil, cihattan geri kalan insanlar değil, cihat tecrübesi olan ve şeriatı çok güzel bilen, yani İslam'ı çok güzel tanıyan insanlar bu merhaleleri belirleyecek olan nelerdir? İnsanlardır. Öbür yandan arkadaşlar Müslümanların bu şekilde böyle karışık hareket etmediğine, yani rast saldırılar yapmadığına, rastgele insanlara e, de, istedikleri gibi davranmadıklarına, bilakis Peygamber aleyhissalatü vesselama bağlı olduklarına delillerimiz var. Ne gibi mesela? İbni Mes'ud Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işkence yapıldığı zaman İslam'ını açığa vurmamasını söylemiş ona peygamber. Yani veyahut artık bir daha böyle bir şey yapmamasını söylemiş. Hiçbir şey yapamıyor. Yani öyle izliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet edilmesini. Yapabildiği tek şey ne? Gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Fatıma'ya diyor ki git babana eziyet ediyorlar. Hazreti Fatıma da gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne kapanıyor. Peygamberi kurtarıyor. Öbür taraftan İbn Mes'ud Müslüman olduğunda gidip insanların içine haykıra, haykıra La ilahe illallah diyor. Şimdi o kadar insanın tepkisini kendine çekebilecek cesaretle olan bir insan, size Peygamber'e eziyet edildiğini görünce korktu mu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yanaşmadı? Öyle değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara toplumda yani bu, bu dönemde karışıklık çıkarmamalarını istediğinden dolayı, daha büyük zarar istemediğinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış oldu? Bunları men ettiğinden insanlar düzenli, intizamlı hareket ettiğinden dolayı ve daha önce dar bir anlattığımızda biliyorsunuz sahabeler her gün peygamberimizin dizinin dibinde oturup hareket metodunu, hayat metodunu, Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve nasıl yaşayacaklarını peygamber aleyhissalatü vesselamdan bizzat öğreniyorlardı. Şimdi buraya kadar güzel, yani buraya kadar anladık ama maalesef bazen yani kardeşlerimizden bazı hatalar çıkabiliyor. Özellikle hamasi duygulara sahip olan, alimlere danışmadan hareket eden bazı müslümanlardan ne yapılıyor arkadaşlar? bu peygamberimizin bu metoduna mukalefet eden, Müslümanlara daha büyük zarar getiren bir takım eylemleri ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu doğrudur. Peki bizim bunlara karşı tutumumuz ne olacaktır? Yani belki hatadan mahsum olan, hatadan korunmuş olan sadece peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Peki bizim bu tür Müslümanlara karşı tutumumuz ne olacaktır? Yeri gelmişken bunu da belirtelim. Çünkü oldu Türkiye'de başka yerlerde de bu tür olaylar oldu. Yani alimlere özel bu işte tecrübesi olan insanlara danışılmadan bir takım eylemler ne oldu? Yapıldı. Bizim bu insanlara karşı tutumumuz ne olursa olsun bunlar bizim kardeşlerimizdirler. Bizimle aynı itikattadırlar. Menheş noktasında bizimle beraberdirler. Sadece asıl olmayan bir meselede eylem vaktinde ne yapmışlardır? Kata yapmışlardır. Bu da ne olur inşallah? O yapmış oldukları büyük cihat Allah yolunda mallarını canlarını feda etmeleri inşallah bunun affedilmesine sebep olacaktır. Çünkü şehirden kanı yere düştüğü zaman zaten biliyorsunuz bütün günahları ne oluyor? Affoluyor. Buraya kadar güzel. Fakat bazı insanların özellikle ne yaptığını görüyoruz. Bu tür olayları, bu tür olaylardan faydalanaraktan cihada ve cihad eden Müslümanlara saldırdığını görüyoruz. Öyle değil mi? Ve bunun, bunu yaparken de ne isimle bunu yapıyorlar? İslam'a zarar getirdi diye. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tarihte vakı olmuş bir olaya yaklaşımı bize mücahitlere yaklaşımımızı gösteriyor. Müslümanlar haram aylarda kafirleri öldürdüler. Haram aylarda savaşmak haram. Öyle değil mi? Haram aylarda ta Hazreti İbrahim'den bu yana haram aylarda savaşmak haram. Müslümanlar ne yaptılar? Abdullah ibn Cacş ve Seriyesi haram aylarda kafirlerden birkaç kişi öldürdüler, birkaçını esir aldılar, bir de mallarını aldılar. Allah Kur'an kef Müşrikler tabi ne dedi? O dediler. Muhammed ve ashabı haram aylarda savaşıyorlar. Yeni bir yeni bir şey çıkardılar. Yani normalde Müşrikler dahi haram ayları tazim ediyorlar. Bakın Allah'ın üslubuna bakın. Ve yeseluneke Sübhanallah Aziz Şeytan. ve şeytan Ve yeseluneke anil şehril harami Qitalin fih Allah diyor ki sana Haram aylarda savaşmaktan soruyorlar. De ki haram aylarda Savaşmak büyük bir günahdır. Qul qitalin fih kebir Bu kadar sadece. Yani mücahitlerin Yapmış olduğunu ne yapıyor? De ki haram aylarda Savaşmak büyük bir şeydir. Ondan sonra hemen bu sözü söyleyenlere yöneliyor Allah. Kul kıtalun fike vesdun an sabilillah ve kufrun bihi ve ihraj ahlih minhu ekberu inda Allah vel fitnetu ekberu min el katl. Allah diyor ki de ki Allah yolundan çevirmek, Allah'ın inkar etmek, Müslümanları Mekke'den çıkarmak Allah yanında daha büyük günahtır. Yani bu sözü söyleyen insanlar müşrikleri Allah hemen ne yapıyor? Yerle bir ediyor. Tam Müslüman bir hata yapmış olabilir. Allah onların hatasını tek kelimeyle dile getiriyor. Tek kelimeyle müşriklerinkine gelince işi uzatırsa ne yapıyor uzatıyor. O zaman ne olursa olsun itikadı sahih olan alimlerin icma etmiş olduğu bir küfür amelini işlemezse bir Müslüman yapmış olduğu hata ne olursa olsun kafirlerin gözünde bunları küçültmek Kur'an'ın metodu ne değildir? değildi. Bunların hatasını söyleriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh'un hatasını da söylemiştir. Peygamberimize de bazı yanlışlarını göstermiştir. Alimler zele diyorlar biliyorsunuz. Bu mücahitlerin de yanlışlarını yapmıştır? Söylemiştir. Biz de Kanayıcının kramasından korkmadan kim olursa olsun bu yaptığı yanlıştır deriz. Ama müşriklerin yanında bunları küçük düşürme, bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, bunlar dini karaladır, karalıyorlar demek Kur'an-ı Kerim'in menheci asla ve asla ne değildir? Kur'an-ı Kerim'in menheci asla ve asla değildir. Son noktamız arkadaşlar, yani bu kısadan çıkaracağımız. Bütün kıssayı işlediğimiz zaman Hazreti Ömer için ne dediler? Dininden çıktı. Dininden çıktı dediler, öyle değil mi? Sabe'e diyorlar müşkler. Sabi diyorlar. Dininden çıkan diyorlar. Öyle değil mi? Hazreti Ömer adamla karşılaştığı zaman adamına adam ne demişti? Sen dinden çıktın demişti. Adama sen dinini bıraktın demişti. Aynı şekilde Mekke'nin dedi koducu adamı Hazreti Ömer'e gelip Kabe'nin yanında bağırmıştı. Ömer dininden çıktı demişti. Aynı şekilde Bukhari'de Hazreti Ömer'le ilgili başka bir kıssa var. İnsanlar toplanıp Hazreti Ömer'in evine yürüyorlar. Asib'in İvail soruyor. Ne oluyor diyor. Diyorlar Ömer dininden çıktı. O zaman Mekke halkının kendine göre bir dini vardı arkadaşlar. Mekke halkının kendine göre bir dini vardı. Bu din kimin diniydi? Hz. İbrahim'in dini. Mekkeliler Hz. İbrahim'in dinine tabi olduklarını ne yapıyorlardı? İddia ediyorlardı. Yani onlar aslında peygamberin ve sahabesinin yeni bir din getirdiğini ve bu dinle yeni getirdikleri dinle asıl olan İbrahim'in dininden çıktıklarını ne yapıyorlardı? İbrahim'in dininden çıktıklarını söylüyorlardı. Burada anlatmak istediğimiz nedir arkadaşlar? İnsan şirk ameli işlerse, Allah'ın şirk demiş olduğu bir ameli işlerse, ne kadar hak din üzerinde olduğunu iddia etsin, ne kadar hakkın üzerinde olduğunu, kendisinin dininin doğru olduğunu iddia etsin, bu onu hiçbir şekilde ne yapmaz, bu onu hiçbir şekilde kurtarmaz. Öyle değil mi? Çünkü bu insanlar kendilerinin dini olmadığını, hatta Allah da onların, onlara din ispat ediyor. Ne diyor Peygamber'e? De ki, sizin dininiz size, benim dinim nedir? Benim dinim banadır. O zaman Mekke müşriklerinin bir dini vardı. Bu din, Hz. İbrahim'in dini olduğunu iddia ediyorlardı <gülüyor> ve bu dinin hak olduğunu hak olduğuna inanarak da Hz. Resulullah ve onunla beraber olan sahabenin asıl dinden ayrıldığını iddia ediyor ve onlara mürtet muamelesi yapıyorlardı. Aynı adı şimdi bir İslam'ın hak olduğuna inanıyoruz, İslam'dan biri çıktı mı, dinden çıktı diyoruz, mürtet oldu diyoruz. Onlar da aynı uygulamayı sahabeye yapıyorlardı. Bu onların yapmadı arkadaşlar, onları Müslüman kurmadı Aynı şekilde bugün veya onların şirkini Allah'ın affetmesine sebep olmadı. Aynı şekilde bugün şirk ameli işleyen insanlar, çok açık şirki işleyen insanlar, işte peygamberin dininde olduğunu iddia ediyorlar veya la ilahe illallah bazıları diyor, onlar la ilahe illallah diyorlar diye. Bu önemli değildir. Önemli olan Allah'ın istediği dinin üzerine olmaktır. Öyle değil mi? Nazki Mekke müşriklerinin İbrahim'in dini üzerinde olmaları, şirk amellerini Allah'ın yanında, Allah geçmedi şirkten, onları yine müşrik saydı, cehennem ehli saydı, Aynı şekilde nedir arkadaşlar? Bugün bazıları hak üzerine olduklarını iddia ediyorlar veya işte biz Hz. Muhammed'in dininin üzerindeyiz diyorlar. Fakat şirk yapıyorlarsa, peygamberin getirdiği dine tamamen zıt davranıyorlarsa bunun Allah katında neyi yoktur? Bir değeri yoktur. Hatta zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki iki fırka vardır. Feriqen hade ve feriqen hakke aleyhim Yeryüzünde diyor iki fırka vardır. Bir fırka hidayete ermiştir. Bir fırka da onlara sapıklık hak olmuştur. Yani onlar kafirdirler. Bakın o kafirler için Allah ne diyor? Şimdi şunu anladık ilk başta. Bir fırka, sadece iki fırka var yeryüzünde. Hak ehli, batıl ehli. Batıl ehli için Allah diyor ki, اِنَّهُ مُتَّقَقُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar şeytanlara Allah'ın dışında dost edindiler ve onlar hidayet üzerine olduklarını zannediyorlar. Yani yeryüzünde hiçbir müşrik yoktur ki kendi yapmış olduğu şirkin hidayet olduğunu zannetmesin. Öyle değil mi? Ne diyordu Allah bunu destekler mahiyette? Kul <gül> hel nunebbe'ukum bil akseri min a'mali alladine dalla ta'yunhum hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum ihsenu sun'a. Peki biz size yeryüzünde amel yönünden en çok hüsrana uğrayanları haber verelim mi? Kimdir onlar? Yeryüzünde iyilik yaptıklarını zannederler. Onlar yanlış düzenlediler. Ama yaptıklarını ne zannederler Ellerine dalla ta'yunhum fi hayatid dunya. Yapmış oldukları ameller boşa gitmişti. Fakat onlar güzel şeyler yaptıklarını ne yaparlar? Onlar güzel şeyler yaptıklarını zannederler. O zaman nasıl ki Mekke müşriklerinin dinlerini tekrarlıyoruz, hak üzerine saymak kendilerini hak üzerine saymaları onların Allah katında müşrik olmasına engel değildiyse, aynı şekilde bugün bazı insanlar çok açık ümmetin icma ettiği şiitleri işliyorlarsa, öyle değil mi? Ve dinin üzerinde olduklarını la ilahe illallah diyorlarsa bu onları ne yapmaz? Kurtarmaz. Zaten daha önce de anlatmıştık, tekrar oluyor gerçi. Gene söyleyelim, müşrikler de la ilahe illallah diyorlardı. Yani bugün bizim toplumumuzun, cahiliye toplumunun anladığı şekilde La ilahe illallah müşrikler de diyorlardı. Hatta Allah'a daha güzel tanıyorlardı. Emin olun Allah'a daha güzel tanıyorlardı. Yani Allah demiyor mu? Ve le'inse eltehum men khalaqa semâvâti vel arda emme yemniku sem'a vel afsâr ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayy ve men yudadbirul emr feseyekulun Allah De ki yeri göy yaratan kimdir? De ki bütün kainatı elinde tutan kimdir? De ki işleri düzenleyen kimdir? Geceyi gündüzden gündüzü geceden çıkaran kimdir? sa Allah. Allah'ın bu aslanların hepsini ne yapıyorlar biliyorlar. Ebu Talib'in kıssasını anlattığımız zaman Ebrehe'nin karşısındaki müşrik olmasına rağmen Abdulmuttalib'in Ebrehe'nin karşısındaki Allah'a tevekkülünü gördünüz. Ben kendi malımı korurum. Allah'a kendi evini korur. Allah kendi evini korur diyordu. Bu aynı şekilde müşriklerin terbiyesinden ne yapmıştık? Kâbe'yi tavaf ederken söylemiş oldukları sözlerin bugünkü toplumdan Allah'a daha güzel tanıdıklarını ne yapıyorlar tanıdıklarını anlıyoruz. Hatta Bedir gününde Ebu Cehil utanmadan ne diyordu enfat suresinde ve isqalallallhumme in kana hada huval hakku min indika famtir aleyna hijaratan min as samaa aw atina bi Allah meal bu haksa senin yanindan bizim başımıza taş yağdır yani hala Allah subhanahu ve taala'dan bir şeyler bekliyorlar peygamberin yanlış olduğunu kendilerinin doğru olduğunu zannediyorlar ve Allah'a ne yapıyorlar dua ediyorlar bu hiçbir şekilde onların müşrik olmasına ne dedi arkadaşlar engel değildi çünkü şirk neydi? İnna Allaha la yağfiru en yuşrake bihi ve yağfiru ma dun zâlika limen yeşâ. Allah'ın hiçbir şekilde affetmeyeceği günah neydi? Allah'a şirk koşmaktı. Yine ne diyordu? Ee, şeyde Hazri İsa kavmine kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti onlara haram kılmıştır diyordu. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.